E, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail e Fıkır Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Rabbim daha güzel günleri hep beraber cümlemizi ulaştırsın inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sorumuzla başlıyoruz hocam programımıza. Sabah saat 11'de film çektirmek üzere randevu verdiler. Film çekiminden yarım saat öncesinden sıvı bir ilaç almam gerekiyor. Sorum şu, geceden oruca niyet etmem gerekir mi yoksa nasıl olsa bozulacak diye niyet etmesem olur mu demişler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii e, muhtemeldir ki bu sual Ramazan-ı Şerif ayında e, oruca dair olan bir mesele. Evet. Tabii öncelikle e, şunu vurgulamakta fayda var. Hangi oruçlarda geceden niyet şarttır? Hangi oruçlarda gündüz vaktine kadar niyet edebilme ruhsatı vardır? Hı hı. E, bu açıdan konuya baktığımız zaman Ramazan-ı Şerif ayının edası e, nezri muayyen ne demektir Nezri Muayyen? Filan günü oruç tutacağını adamak. Yani belli bir zaman ile sınırlandırarak kişinin oruç adaması. Buna Nezri Muayyen deniyor. Bir de Nezri Mutlak vardır ki kişi sadece oruç tutacağını adar ama hangi gün oruç tutacağını belirtmez. Buna da Nezri Mutlak denir. E, meselemizde ise Nezri Muayyen. Ramazanın edasıyla aynı kefede. Bir de nafile oruç. E, bu üç oruçta Kişinin geceden niyet etmesi caiz olduğu gibi, kaba kuşluk vaktine kadar da yani niyetini tehir etmesi caiz olur. Hı hı. E, kaba kuşluk vakti e, ki bu gündüzün çoğunu niyetli bir şekilde geçirsin diyedir. E, bununla alakalı Ramazan-ı Şerif ayında zaten ayı tayin etmiştir. Kişi orada bir başka oruca niyet etse bile niyet ettiği oruç geçerli olmayacak. E, Mukhimden bahsediyoruz, sağlıklı kişiden bahsediyoruz. Nez-i de yani belli bir günde oruç tutmaya adayan kimse de o gün için belirlenmiş olur, tayin etmiş olur. Bir başka oruca niyet etmesi bu kişi için yine söz konusu değil. E, Nafile oruçla alakalı ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah olduğunda hanımlarına sual ediyor yiyecek bir şeyler var mı? Yani kahvaltı hazırlayabilecek misiniz? Eğer onlardan menfi olarak bir cevap aldığında inni icenle saim o zaman ben oruçluyum diye oruca niyet ediyor idi. Hı. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak demek ki nafile oruçlarda da gündüz vaktinde kaba kuşluk vaktine kadar kişinin niyet etmesi caizdir. Evet. Peki Ramazan-ı Şerif ayındaki oruçta kişinin oruç tutmama ve ruhsatı olduğu dönemler olabilir. İşte örneğin kişinin hasta olması, e, misafir olması gibi e, veyahut da işte gebe olması, çocuğunu emziren olması ve bunların çocuğuna veya kendisine zarar vermesi, Hı -hı. hasta olan kimsenin hastalık sürecinin artması, tedavisinin uzaması vesaire. Şimdi sual eden kardeşimizin de anladığımız kadarıyla bir hastalığı var. Bu sebepten dolayı film çektirmesi gerekiyor. E, ve bu filmi çektirmesinden önce de e, bir sıvı alması gerekiyor. Hı hı. Yani ağız yoluyla orucunu bozması gerekiyor. E, bu durumda bu kişi için bir ruhsat var mı? Elbette bir tedavi ise bu. Başka hı. bir alternatif de yoksa bu kişinin oruç tutmama ruhsatı vardır. Peki soal şu. Bu kişi orucu niyet etsin de o vakit geldiği an itibariyle bozsun? Yoksa geceden niyet etmeme hakkına sahip midir? Evet. Şimdi bu suale cevap vermeden önce şunu bilmemiz gerekir. Niyet nedir? Niyet kastül kalptir. Yani kişinin lisanı ile ben şunu yapmaya niyet ettim demesi değil Hı -hı. kalbinin kast etmesidir. Zaten bu kardeşimiz sabah falan saatte film çektirmeye gideceğim diye kalbinde Hı -hı. bir kastı var. Ve orada su içeceğim veya bir sıvı alacağım bir ilaç alacağım bu kastı var. Dolayısıyla bu kişi geceden kalkıp Oruca niyet edecek olsa bile aslında bu niyet oruç tutmamaya dair olan bir niyettir. Hı. Çünkü öğle vaktinde su içmek veya sıvı almaya dair kasıt o kişide var demektir. Evet. Dolayısıyla bunda zaten niyetsizlik söz konusudur. Yani niyet etmesi demek o evvelki niyeti iptal etmesini gerektikler ki bu vakayı değiştirmek olacak. Oysa böyle bir şey değil. Bu kesin gidecektir onu ve kalbinde buna dair bir kasıt var. Bu mesele belki şu gibi yerlerde zuhur edebilir. Ee, örneğin gündüz vakti doktora gideceksiniz ama e, orada orucunuzun bozulup veya bozulmayacağı kesin değil. Yani belki e, yapacağı muamele orucunuzun bozulmasına etken olmayabilir Hı -hı. veya orucunuzun bozulmasına etken olabilir. Ha, böyle bir durumda oruca niyet ettiriz deriz. E, kastet bunu. Oraya gittiğin zaman orucunu bozmayı gerekli bir durum olursa da ki bu sağlıkla alakalı olması hasebiyle hmm. ve başka bir alternatifi yoksa o zaman bozabilirsin. Gününe gün olarak da kaza edersin. Hmm. Ama bizim meselemizde zaten kişi oruç tutmama üzerine bir kastı var demektir hmm. ki bu kişinin artı bir daha geceden niyet etmesi gereklidir diye bir ifadede kullanmak vakaya aykırı olacağı için gerek olmayacağını rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Evet gününe gün. Bir gün o günü kaza edecektir sonradan. Evet hocam. Bir başka da yine oruçla alakalı hocam. Seferde olduğumdan oruca niyet etmemiştim. Ancak gün içinde seferden döndüm. Günün boşa gitmesin diye niyet ettim. Ancak savurda niyet etmediğim için orucun olmaz dediler. Bu konuya dair bilgi verir misiniz demişler hocam. Ki aslında biraz önceki cevabımızda bir nebze bu konuya temas etmiş Aynen. olduk. Tabii seferilik oruç tutmama ruhsatı tanır kişiye ulema şu konuyu tartışıyor e, kişinin imsak anında yani oruca başlama anında mı seferi olması şarttır yoksa gün içinde sefere çıkma niyetinin kendisinde var olması hmm. her ne kadar imsak anında e, mukim olsa da oruçta niyet etmeme hakkına sahip olur mu evet. yani şöyle bir örnek getirelim e, diyelim ki siz e, öğle vaktinde Ramazan-ı Şerif ayında öğle vaktinde sefere çıkacaksınız hmm. öyle bir niyetiniz var ee, gecenin sahura yapmayayım diyorsunuz. Ama oysa imsak kestiği anda, imsak attığı anda, yani fecir doğduğu anda siz mukimsiniz. Evet. Gün içinde çıkacaksınız. Sizin o mukim olma döneminizde orucu niyet etmeme ruhsatınız var mı? Bu konuyla alakalı Ömer Nasuh Efendi İlmahalli'nde ki Fetevain de bu gibi ibareleri bulmak mümkündür. Diyor ki böyle bir niyet varsa bu kişi gün içinde o ki sefere çıkacaktır. Seferde de orucunu bozma hakkı da yoktur. Yani bir insan oruca başlasa başlamış olduğu bir orucu bozma etkisi yoktur. Hı hı. Bozarsa kefaretin gerekmemesi ayrı bir konu. Evet. Ama bozması o kişi için bir ruhsat değildir. Hı hı. Dolayısıyla bu da seferden bu ruhsattan istifade edebilmek adına geceden niyet etmeme hakkına sahiptir der. Hı hı. Ama diğer kaynaklara baktığımız zaman işte bedai olsun veyahut da ihtiyar olsun el-Mavsili bu konuda açık bir şekilde ifade ediyor ki diyor, e, deniyor ki bu insan e, oruçla mükellef olduğu dönemde yani imsak atma anında mukim midir, misafir midir? Bu kişi hmm. mukimdir, misafir değildir. Evet. Dolayısıyla şu anda bu seferi olmadığından dolayı sefer ruhsatından istifade etme hakkı olmaz diyor. İleride sefere niyet etmiş ki sefer bir eylemdir, bir fiildir, bir icraattır. Bu icraat ise mücerret niyetli olmaz. Illaki ki ihtas etmek gerekir, ortaya bir şey koymak gerekir. Dolayısıyla bu kişinin geceden niyet etme zorunluluğu vardır. Nasıl olsa ben gündüz çıkacağım deyip de niyet etmeme hakkına hmm. sahip değildir der. Ki aslında biz bu konuları daha önceki programlarda genişçe izah etmiştik ki bu iki görüşü belki Cem'ede bilme adına şöyle bir şey söylenebilir demiştik kişinin işte kesin yarın yola çıkacağı belli. Örneğin e, hac yolculuğu var, ümre yolculuğu var hı hı. veya işte yurt dışı seyahatı var veya yurt içi var. Uçak bileti alınmış. Yani ölüm kalım olmadıkça ondan vazgeçme ihtimali yoktur. Yok. Hasta da olsa gidecektir. Şöyle de olsa gidecektir. E, çünkü parası yanacak, şu olacak, bu olacak. Ha, bu gibi durumlarda Ömer Nasuh Efendi'nin fetvasıyla belki amel etmek olabilir. Çünkü hı hı. sefer durumunda o istifade edebilmeye yönelik geceden niyet etme. Ama bir de vardır ki işte ben yarın nasipse çoluk çocuk memleketliğe çıkacağız öyle vaktinde. Ee, kendi şahsi hususi otomobilimde yola çıkacağım diyorsunuz. Kastınız var, niyetiniz var, hazırlığınız var ama o gün başınız arsa ya akşam çıkarız, bir saat sonra çıkarız diyebileceğiniz bir konumunuz da var. Evet. Yani böyle bir durumdaysanız o zaman bedai gibilerin ifadesi yok siz geceden niyet etmeme hakkına sahip değilsiniz. İmsak anında seferdeyseniz niyet etmeme yetkisine sahipsiniz hmm. diyebiliriz. Şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki ben seferdeydim diyor. E, seferdeyken de orucu niyet etmedim. Evet. Yani imsak kestiği anda niyet etmedim bu ruhsattan istifade edebilme adına. Sonra bir şekilde gün içinde mukim oldum. Evine döndü, döndü veyahut da gittiği yerde 15 gün kalmaya niyet, niyet etti. Ya bugünün boşuna geçmesin. E, çünkü neticede bunu kaza edeceğim ben. Hmm. Şu anda niyet etsem olur mu diyor? Yemedim, içmedim bu saate kadar. Yemedim de içmedim bu arada. İşte bu misafir olması hasebiyle bu kişinin o anda niyet etmesi caiz olacaktır. Hmm. Aslında bu konuyu çocuk için de aynı şeyi değerlendirebiliriz. Yani bir çocuk e, imsak vaktinde buluğ ermemiş idi e, ve yemedi, içmedi ve imsak vaktinde buluğ erdi. Hmm. O kişi de o anda niyet edecek olsa bu çocuğun doğrucu orucu sahi olacaktır. Hımm. Ama her ne kadar mükellef olmasa da evet. o gün itibariyle çocuk o günkü oruçtan mükellef değildir. Ama aynı olay mesela bir bayanın aybaşı hali olsa, yani imsak vaktinde aybaşı halindeydi. Dolayısıyla oruca niyet edemez, oruç tutmaması gerekir. E, gün ortasında kaba kuşluk vaktinde temizlendi ve o günde zaten bir şey yememiş sabahtan beri. Evet. Peki o niyet edebilir mi? Olmaz. Çünkü başlangıç itibariyle oruç tutmaya ehil değildi. Hmm. Veya gayrimüslim buna örnek getirilebilir. Bir insan gayrimüslim idi. E, sabah imsak vaktinde Allah muhafaza e, yemedi içmedi. İşte öyle vaktinden önce Müslüman olsa o ki Müslüman oldum bir de niyet edeyim bugün de oruçlu geçireyim dese niyet olur mu? Olmaz. Çünkü oruç Öncesinde. bir bütündür. Öncesinde oruca liyakati bu kişinin Hı. yoktu. Ama misafir olan bir kimsenin öncesinde doğruca oruca olduğu için gündüz vaktinde yani kaba kuşluk vaktinde oruca niyet etmesi o kişinin oruçlu olmasına mani olmayacaktır. Orucunu tutabilir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Balıkların zekatı nasıl verilir? Denizden toplayıp tüccara satan için. Ayrıca halı yıkama işletmemiz var demiş. Temizlik malzemelerimiz var elimizde. Zekatımızı hesap ederken bu stoklara zekatını vermemiz gerekir mi? Gerekirse alış fiyatından mı hesap etmemiz gerekir demişler. İsterseniz iki soruyu evet. öncelikle birbirinden ayıralım. Birinci sual anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz balıkçılık yapıyor. Hı hı. Tabii balıkçılık yapıyor derken iki şekilde bunu düşünebiliriz. Satın alıyor ve satıyor tarzında olabilir veyahut da bizatihi avlıyor. Hı hı. Motoru var, teknesi var, ee, gidiyor balıkları avlıyor, sahip oluyor, sonra sahile çekip onları satıyor. Evet. Bu iki kişi arasında bir fark vardır. Birinci grup yani al-sat yapan kimse için ortada ha balık olmuş ha başka bir şey olmuş. Neticede bu ticari bir maldır. Dolayısıyla bu kişi zekat verme zamanı geldiğinde elindeki o malları nisaba ulaşıyor ise parası vesaire falan bunların zekatını verecektir. Neden verecektir peki alıştan mı satıştan mı bunu daha önceden de dillendirdiğimiz üzere şu andaki mevcut malın reel değerinden hı hı. yani şu anda kaç paraya mal edebilir o şekilde hesap edilebilir ki balık dediğimiz ürün çok bekleyebilecek bir ürün olmaması hasebiyle zaten bu çok fazla bir arada farika olmaz. Hı. Ama avlayan bir kimse ise bu. Aslında bunu balıkta değil de mesela daha durabilen mallarda düşünsek. Çünkü balık dediğimiz gibi durmaz. Ama günümüzde tabi depoya koyuyorlar. Depolanmak suretiyle, evet, derin depolan. donduruculara koymak suretiyle dondurulabilir. Diyelim ki bir adam büyük çapta balık avladı. Bunları dondurduk, bekletiyor. Satıyor, yavaş yavaş satıyor hmm. ama bir anda tüketemedi. Bu arada senesi geldi. Deposundaki o balıklar oruzu ticari olarak bakılabilir mi? Yani ticari bir mal mıdır? Evet. Veyahut da bir adam madencidir veyahut da işte bir adam oduncudur. Dağdan odun topluyor. Veyahut da bir adam işte avcıdır. Gidiyor dağdan işte av avlıyor. Ama gayesi satmaktır. Hı hı. Bu mallar elindeyken o an itibariyle daha henüz onu paraya çevirmeden zekata tabi midir, değil midir? Meselemiz bununla evet. alakalı. Bununla irtibatlı olarak bu konuyla alakalı Muhit-ül Burhani'de İmam-ı Bu Yusuf ve i̇mam Muhammed rahim arasındaki görüş farklılığından bahsedilir. Hatta konu da şu şekilde bir insan birine bir mal hediye etse hibe etse, hibeyi alan kimse de mevhubuleh dediğimiz şahıs da hibeyi teslim alma anında satma gayesiyle alsa, hmm. yani ticari gayeyle bu malı kabz etse. Dolayısıyla bu malın kişinin mülkiyetine girişi ticari gaye ile midir? Hesap edilerek bu mal uruzu ticare midir, zekat vermesi gerekir denir mi? Yoksa bu satın alma olmadığı için kendi sahip olduğu bir malda nasıl ki bir insan ticarete niyet etse, o mal ticari mal olmaz, takip satmadıkça evet. e, bu da e, kendi malıdır. Dolayısıyla ticarete niyet etse de önemi yoktur. Onu sattıktan sonra parası zekata tabidir. Yani yıl içinde mal-i Müstafat dediğimiz elde edilen para kabilinden Hı. midir hesap edeceğiz. Bu noktada İmam-ı Bu Yusuf Rahimullah diyor ki, e, kişi diyor e, karşı taraftan o ki bunu teslim alıyor diyor. Teslim almaklılık diyor kendi mülkiyetine girmesi için kişiden bir iradedir hmm. diyor. E, her ne kadar ortada bir alışveriş olmasa da bir bedel verme olmasa da iradeyle o mala sahip olduğundan dolayı bu iradesini ticaret gayesiyle çevirmesi mümkündür ve bu mal ticari mal olur diyor hmm. i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah. Hibe meselesinde bu böyle. Evet. Bu meseleyi işte biraz önceki örneğimizde mubah olan bir malı ihraz etmek yani balık mubah idi, sahipsiz idi, yakaladınız, ona sahip oldunuz. Ve bu sahip olma sizin kendi iradenizle oluştu. Evet. Ve bu irade anında da niyetini satma gayesi olursa, bu Yusuf Rahimullah'ın bu görüşü doğrultusunda konuya bakacak olursak, bu mal da ticari mal olur, hı hı. zekata tabi olacak. Madenci için de aynı şeyi söyleyebiliriz, avcı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet. Ama bu konuda mesela miras malı istisna edilebilir. Yani babanızdan size daha henüz bir mal kalmadı, hı hı. babanız vefat etmeden önce diyorsunuz ki işte babamdan bana bu hakkım kalırsa ben bu malı satma gayem olacak, niyetim evet. olacak dediniz. Ve o niyetle beraber babanız hakka yürüdü ve mal size intikal etti. Bu mal ticari mal olur mu? Olmaz. Çünkü hı. bu cebridir, bir irade yoktur. Yani malı sahip olmadan sizin bir ihtiyarınız, bir iradeniz söz Yok. konusu değildir bu Yusuf Rahimullah bu ikisini ayırarak diyor ki eğer bir mala kişi iradeyle sahip oluyorsa o iradedeki niyeti muteberdir. O mal ticari mal olur diyor. Hmm. İmam Muhammed Rahimullah ise diyor ki yok bu ticari bir eylem olması gerekir, ticari bir fiil olması gerekir. Ticari bir fiil ise bir şey verip bir şey almaktır. Yani ortada bir satış olması hmm. veya bir akit olması, icari tarzında ivazlı olan bir akit olması gerekir hmm. diyor. Dolayısıyla bu hibeyi kabul etmesi veya mubah olan bir malı teslim alması her ne kadar kişinin iradesiyle de olsa yapılan bu muamele ticari bir muamele olmaması hasebiyle niyetine itibar yoktur diyor. Hmm. Ve kaynaklarımıza baktığımız zaman muhitil Burhani bunu söylüyor. İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşü tercih, tercih ediliyor ki Ebu Anife Rahimullah'tan bu konuda iki farklı rivayet olması hasebiyle mezhepte bu kabul ediliyor. O yüzden bize sual edildiğinde, İsmail adanışma adına bu mesele ve bu mesele gibileri geldiğinde diyoruz ki kişinin ticarete niyet etmiş olmasının bir önemi yoktur. Bu mal alışveriş. eğer alışveriş şeklinde yani almak ve satmak şeklinde oluşmamış ise hmm. bu malda ticarete niyet etmesi, sahip olduğu bir malda ticarete niyet etmesi gibidir. Bunu satmadıkça zekata tabi olan bir mal değildir. Hmm. Mesela aynı bu örnek gibidir. Bir kadının mehir alması. Hı -hı. Çünkü mehirin yani bir kadın bir erkekle evlendiği zaman erkek kadına bir mehir verecek. Evet. Örneğin mehir olarak da sana şu arabamı veriyorum dedi. Hı -hı. Kadın da o arabaya sahiplenirken satma gayesiyle sahiplense ticari mal olur mu aynı ihtilaf burada da cari olacaktır. Hı -hı. Bu bir ticari bir eylem değildir. Değil, Her yani. ne kadar iradesi olsa da. Veyahut da işte bir katil maktulu kasıtlı olarak öldürdü. Ki kasıtlı olarak öldürdüğünde İslam fıkhına göre o katile kısas edilecektir. Hı -hı. Tabi bunu otorite yapar, birey yapmaz. Yani makdulum varislerinin bunu yapma hakkı yoktur. Ama bu hak makdulum varislerinin'dir. Yani hı -hı. otoritenin bunu affetme hakkı da yoktur. Tabi bu bir bahsediği Varisler da, affedebilir de cezasını, cezasını çekmesindeyiz. Devlet istiyor. açısından talep edebilir hı -hı. ama kendileri bu cezayı veremezler. Hı -hı. Ama bir otorite gelip de ben affediyorum, idamı kaldırıyorum, dinen böyle bir şey geçerli olmaz. Hı hı. Ama yoksa da siz birey olarak da bunu icra etmeniz bu da ayrı bir suç olur, ayrı bir katil olur. Bu da doğru bir şey değildir. Şimdi e, konumuza gelecek olursa, katil bir maktul öldürecek olsa, kasıtlı bir şekilde öldürecek olursa, kendince haklı sebepleri var veya yok, önemli değil. Dinen bu katil kıssas ettirilmelidir. Hı hı. Ama maktulun varisleri fidye karşılığında e, sulh bedeli olarak ondan bir şey talep etseler, mal talep etseler, diyet olarak ki aslında hmm. bu diyet değildir. Kısası mukabilidir. Ee, ve karşılıklı anlaşsalar bu durumda maktulün o mala sahip olmalı, maktulün varislerinin evet. o mala sahip olmalarındaki ticari niyet de bu kabildendir. Yani hmm. satın, satma gayesiyle bunu teslim alayım dese de bu İmam Muhammed Rahimullah'a göre yine ticari mal alışveriş olması. Alışveriş illa olması Çünkü ortada gerekiyor. bir alışveriş yok. Evet. Karşılığında bir mal yok. Hmm. Ama şöyle olsaydı Katil maktulu hatayen öldürdü. Hatayen öldürdüğü zaman katil kısas ettirilemez. Bu durumda diyet verilecektir. Diyet hmm. ise belli bir maldır. Ama o diyet betili yüksek bir bedel olduğu için maktulun varisleriyle katil anlatsa, de, ki sana işte şu evimi versem bundan vazgeçer misiniz bu diyet hakkınızdan veya şu arabamı versem, karşı tarafta kabul etse bu karşılığında bir mal olduğu için, bu bir nevi muhafaza şeklinde değerlendirilen mesase İmam-ı Muhammed Rahimullah'a göre de mal ticari mal olabilir. Çünkü yani o karşılığında karşılığına... bir mal vardır. Nedir o mal? Benim senden almam gereken olan diyet bedeli vardır. O diyet bedelime mukabil bunu almışım. Sanki onu verip bunu almışım şeklindedir. O zaman parayı, bir muhafaza olacak. Parayı almış olsa böyle bir şey olmayacak. Parayı derken diyeti, diyeti. almış. Yok diyeti direktmen o niyetle alsa o ticari olmaz. Çünkü Olacak. karşılığı yok. Ama, Ama karşılığına bir kalbi. ev dese, araba dese... Aynen öyle. Ona o zaman sanki bir muavaza oluşmuş hmm. olacaktır. Tamam. Yani İmam Muhammed Rahimullah meseleye tamamıyla bir muavaza gözüyle evet. bakıyor. Bir şey verip bir şey alma noktasında ise bu ticari bir fiildir diyor. Hmm. Böyle bir fiilde niyet işe yarar diyor. Ama mücerret bir irade göstererek bir mala sadece mücerre sahip olmak... Ticari niyet olsa dahi ticari bir eylem olmaması hasebiyle bu mal ticari mal olmaz diyor. Dolayısıyla zekate tabi olmaz. Sattığı zaman onun aldığı para yıl içinde elde edilen para kabilindendir Diğer nisabı varsa oraya katılır. Senesi gelmişse zekatını verir. Ona göre artık kendisine bir yol artırılıyor. Evet. Şimdi ikinci sorusu hocam bu izleyicimizin halı yıkama işletmemiz de var diyor. Temizlik malzemelerimiz var. Zekatımızı hesap ederken bu stoklara katmamız gerekir mi diyor. Şimdi yani bunu şöyle değerlendirelim. Bir insan vardı ki bir işletmesi var. Evet. İşletmesi üretmeye yönelik hı hı. veyahut da amele yani icareye yönelik. Ki üretme bir nevi satış olabilir. E, İcare ise bahsettiğimiz gibi halıyı yıkamak, evi temizlemek vesaire. Şimdi bu ikisinin arasında şöyle bir fark vardır bir tanesi amel üzerine nakit yapılır. Evet. Diğeri ise hem amel vardır hem de orada bir şey vardır. Bir ekstra vardır. bir artı vardır. Bir ürün vardır. Diyelim ki benim bir fabrikam var. Ee, işte ne fabrikam var? Masa fabrikam var diyelim. Bir atölyem var. Ham madde olarak tahta alıyorum. Onları birleştiriyorum. İşte bu şekilde bir masa haline getirip satıyorum. Hı hı. E, bu durumda benim için o tahtalar, o çiviler, işte bunun üzerindeki o aksesuar malzemeleri urzu ticaredir. Yani ticari mallardır. Evet. Selam geldiğimde ee, elimdeki işte yapılmış masam varsa onu hesap ederim. Daha henüz masa haline dönmemiş olan ham maddelerin varsa onları hesap Hı -hı. ederim. Ki boya ser gibi bunlar da buraya katılacaktır. Onların hepsi bir yekün olarak toplarım. Borcumu çıkartırım, alacaklarımı katarım. Nisaba ulaşıyorsa zekatını veririm. Ancak benim buraya katacağım şey bir ayın değilse, yani ayın değilse derken şu, eseri gözüken, Veyahut da kendisini orada görebileceğimiz bir şey değil ise. Yani örnekte olduğu gibi işte halı yıkama müessesem var. E, müşteri bana halısını getiriyor ben, veya bir elbisesini getiriyor. Kuru temizleme de olabilir bunu. Hmm. Ben onu temizliyorum karşılığında bir bedel alıyorum. Bu bir icara evet. aktidir. Peki almış olduğum bedel malum müstafattır. Yıl içinde elde edilen bir paradır, kazançtır. Ama benim bu müessesemde bu işi yapabilmem için benim için gerekli olan bir takım alet edevatlar vardır. Evet. İşte tezgahım vardır, makinem vardır ee, ki tezgah ve makineye zekatın olmadığı zaten müsellem. Herkes bunu bilir. Hmm. Çünkü bu tezgah al alsata konu olan mal değildir. Evet. Bir de bunun yanı sıra e, tükenen ve benim bu temizlikte kullanmış olduğum maddeler vardır. Temizlik maddeleri gibi. Hmm. İşte e, eğer ben kuru temizleme iş yapıyorsam elimde perk maddesi var örneğin. Veyahut da halı temizleme yapıyorsam işte bir takım kimyasallar var, deterjanlarım var, e, esanslarım var, şuyum var, buyum var. Ama bunların hiçbiri o ayında aynı baki olarak kalmayacak. Yani onları kullanacağım, buradaki kiri izale etmeye yönelik evet. ve temiz olarak geri vereceğim. Bu durumda o mallar zekat malı olarak değerlendirilebilir mi? Yani yılım geldiğinde benim depomdaki işte o mallarım, Temizlik ürünlerimde ticari bir mal statüsü kazanacak mı? Buna göre zekata tabi olacak mı? Olmayacak evet. mı? Soru bununla alakalı. Bu konuda i̇bn Cem Rahimullah, e, Bahru Raik isimli eserinde diyor ki, e, eğer eseri kalacak bir şey, eser derken aynı gözükecek bir şey ise hmm. boya gibi, o zaman uğuruzu ticaredir, ticari maldır, zekatını verecek. Örneğin diyelim ki ben kumaş boyacısıyım, evet. boyalarım var, Ham kumaşı alıyorum, boyuyorum, boyuyorum, baskı yapıyorum ve veriyorum. Görünüyor. Bu durumda orada zuhur eden bir şeysi vardır. O zaman o kumaşlar, şey, e, o boyalar benim için ticari maldır. Al. Zekatı, zekatı verilmesi gerekecektir. Ama sabun gibi ki özellikle sabun misalini veriyor İbn Cem, evet. sadece temizlemeye yönelik. Ama orada zuhur eden bir şey yoktur. Böyle bir mal ise bu o ameli eylem yani bu ameli icra etmeye yönelik olacağı için yani bir nevi satış yoktur burada. Bir icare akdi vardır. O zaman o mallar zekata tabi olan mallar değildir. Dolayısıyla işte bu kardeşimiz kuru temizleme firması olsun veya halı yıkama, halı yıkama. fabrikası olsun parasını işte bu gibi temizlik ürünlerine yatırmıştır. Ve bu temizlik ürünleri de dediğimiz gibi sadece ürünün temizlenmesine yönelik, hijyen olmasına yönelik ürünler ise bunları zekatın hesap ederken depomda bunlar da var, bunları da hesap edeyim demesine gerek yoktur. Çünkü aynı baki olan şeyler değildir bunlar. Hocam burada hani görünür olması gerekiyor diyoruz ya mesela evet. boya misali. Şimdi halı yıkarken veya temizlik işte gömlek kuru temizleme yapılırken de bir sonuçta bir kirlilik var. O izale olmuş oluyor. Bir eser o, vardır diyorsunuz. Bir eser gözükmüyor mu orada? Şimdi orada evet. şu, o asla dönüştür aslında. Yani ha, o aslında. halı zaten temizdi daha evet. öncesinde. Üzerine harici olarak kiri gelmiştir. Siz ise elinizdeki o maddelerle o hariste gelen kiri ondan izale ediyorsunuz. Evet. Ve onu aslına döndürüyorsunuz. Ona siz aslında bir şey katmıyorsunuz. Hmm. Tamam. Ama bir boya öyle değil. Evet. Boyada sizin onda olmayan bir şey siz ona ne yapıyorsunuz? Katıyorsunuz. Diğer bir ifadeyle hiçbir şey katmıyorsanız bu sadece mücerdet bir kira akdi şeklinde düşünülebilir. Hmm. Ama bir şey katıyorsanız boyada olduğu gibi kira akdinin yanı sıra bir de mal da satmış oluyorsunuz. Evet. Yani örneğin siz evinizi boyatacaksınız, boyacıyla anlaşıyorsunuz. Kaç paraya bunu boyarsın? Diyor ki bütün her şey bana ait şu kadara boyarım. Şimdi bu bir kira akli gibi gözüküyor ama diğer taraftan her şey ona aitse boyayı o temin edecek. Boyayı sana satandır. Evet. O zaman bu itibarla da alışveriş haklini de içinde barındırmıştır. Hmm. Ama boyası benden kaç paraya boyarsın bu mücerret icar aklidir, evet. kira aktidir. İşte o yüzden eseri orada zuhur eden ürünlerden olursa burada mücerret bir kira şeklinde düşünemeyiz. Orada bir alışveriş de vardır. O yüzden o mallar bu manada Uruz'u ticari dediğimiz ticari mallara katılacak. Gözde görülür olması gerekiyor. Yani görünen bir şey orada var olması hani gerekiyor. Hani bu mesela işte parfüm mesela yumuşatıcılar falan oluyor ya mesela hocam çamaşıra bu katılıyor. Aldığınız zaman elinize bir koku geliyor. Eseridir ama onun işte. Yani o kendisi orada zuhur eden bir şey olarak değil. Yani Hı. onun bir orada bir eseridir. Aynı orada baki kalan bir mesele değil. Evet. Yani kitaplarda buna verilen örnek direkmen sabundur. E, sabunun da muhtemelen bir kendi Oksu, kokusu şey ilaki vardı evet. Ama bununla beraber bunun katılmayacağını dediğim gibi bahir açık bir şekilde ifade etmiştir. Evet hocam. Ee, bir diğer sorumuz hocam. 29 yaşındayım namaza yeni başladım demiş. Allah il mübarek etsin diyelim. Evet. Daha önce de başlayıp e, kılmamıştığım var. Kaza ederken neyi baz alacağız <gülüyor> Bir de vitir namazlarında kaza etmemiz gerekiyor mu? Şüphesiz vitir namazı da vacip bir namaz olması hasebiyle Hanefi mezhebine göre kaza edilmesi gerekecek Hı. olan namazlardandır. E, tabii bu kardeşimiz neyi esas alacak? Kendince ne zamandan itibaren e, namazla mükelleftir? ve mükellef olduğu dönemde ne kadarlık namazını kılmadı, bunun hesabını bulması gerekir. Evet. Eğer bunu <gülüyor> hesap edemiyorsa, birebir şeklinde hesap edemiyorsa, ben zaten bir kılıyordum, bir kılmıyordum, kendince bir tahmin ortaya koyacak. İşte ben 15 yaşında işte bulu çağına erdim, 14 yaşında bulu çağına erdim şeklinde bir zaman tayin edecek. Hı hı. O zamandan bu zamana kadar kaç tane namaz geçmiş? bu namazlarla kendisini mükellef olduğunu kabullenecek ve do Dolayısıyla bunların bir an önce kazasına gayret edecektir. Ee, çünkü bu onun bir borcudur yapmakla mükellef olduğu bir borçtur ve bunu yapamadan akrete giderse mesul olacaktır. Evet. Bu borçları bitirmeden ama e, bahhur e, fetva Hindiye'de gördüm diyor ki, bir Müslüman eğer azmetse ve bir günde bir günlük kaza namazını kılma niyetinde olsa diyor, inşallah bu kişi e, bu niyeti de icra etse tabii ki. Hmm. Yani her gün bir günlük namazında kaza ediyor. Bu niyetle olduğundan dolayı inşallah o diğerlerinden af olunur şeklinde ifadeleri de fukaha kullanmıştır. Evet. Yani en azından bir günlük namazı ki bundan aşağı düşmemesi gerekir. Fazlası olsun ama aşağı olarak minimum bir günlük aşağıdan gündelik olarak e, kazaları düşmemelidir. Bunun da en güzel çaresi beş vakit namazın ardından o namazın kazasını yapsın. Hı hı. Yani sabah namazını kıldığı zaman eğer vakit daha güneş doğmamışsa evet. e, sabah namazının kazasını kılsın. de ikindi akşamda bu şekilde hareket etsin. Son da yine bitir namazını demiş olduk namazı daha da. keza onu da kazasını kılsın. Kaza yaparken en son kılamadığım namaz şeklinde tayin etsin. Hı hı. E, bu şekilde yani bir günlük namazdan aşağı düşürmesin. Ama tabii bunun fazlalarını yapıyorsa bu da olması gerekendir. Çünkü He. borçludur. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. E, hocam ben Almanya'dan yazıyorum. Eşimden ayrıldım. Bana hükümet dul maaşı veriyor. O paradan e, çocuklarıma da harcadığım oluyor ve ev kiramı da e, ödüyorlar. ''Benim evde çocuklarım kalıyor, ben de onlarda kalıyorum. Ee, hükümetin bize hakkı geçer mi?'' diyor. ''Çok rahatsız oluyorum. Bizim kültürümüze uymuyor. Onların kuralı, onlara göre çocuklar büyüyünce evden çıkmak zorundalar. Biz de öyle değil. Ee, bu konuyla alakalı bilgi yazarsanız memnun olurum.'' demişler. Yani anladığımız kadarıyla bu kardeşimize hükümet maaş veriyor. Evet. Şahsına ait olarak bir maaş Hı -hı. veriyor. Yoksa şuna baksın buna baksın diye değil. değil. Evet. Ama bunun rahatsız olduğu konu ise ben almış olduğum o maaşımla çoluk çocuğuma da Hı -hı. E, yediriyorum. E, çoluk çocuğumla aynı ortamda kalıyorum. Onları kendi yanımda barındırıyorum. Evet. E, bu bir hak mıdır değil midir? Eğer bu parayı, bu e, maaşı, kişinin şahsına veriyorlarsa şahsına verdikten sonra ona tahdid etme yetkisi kimsenin olmaz. İstediğini yapabilir. İstediğinde kullanabilir, istediği yerde harcayabilir. Hatta kendinde kullanmayıp direktmen onu evladına bile hibe de edebilir. Bu kendi inisiyatifinde olan bir şeydir. Dolayısıyla bunda herhangi bir sıkıntıya sebebiyet verecek bir durum yoktur. Ki olması gereken de odur zaten. Bu ailece birliktelik olması gerekir. Yani çocuk evlenmeden evlen çıkması, ayrı bir ev tutması, ayrı bir yaşam kendisine çizmesi elbette bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Hatta İslam kültüründe olan, sadece bizim e, Türklere de taksis etmeyelim bunu, hı hı. İslam kültüründe olan bir kültür değildir. E, evden evlenir, ayrı bir yuva kular, ondan sonra kendi yuvasını kurur ve devam eder. Ama bekarken, e, hatta bu özellikle genç kızlarda dahi olduğunu şu anda müşahede etmeye başladık ki, bu çok büyük bir e, tehlikelidir. Aile bireylerinin birbirlerinden kopmasına vesiledir. Ailelerin kopması ise, toplumsal olarak baktığımız zaman büyük bir faciadır. Evet. Çünkü toplum bireylerden oluşur. O bireyleri de bir araya getiren aile topluluklarıdır. Zaten o yüzden Avrupa'nın en büyük sıkıntısı önemlidir. da bunlardan bir tanesi hocam. Ailenin birbirinden devamlı uzaklaşması e, en büyük Tabii ki yani şöyle da. düşünün o anne baba belli bir zaman sonra yaşlanacaktır. Yaşlandığı Hı. zaman çocuklar zaten aileden kopmuştur. E, ne olacaktır sonra bunlar elbette huzur evinde şurada burada perişan bir şekilde hayat sürecekler. Bizim fetvada Hoca Efendi var. Onun abisi şeylik yapıyor. Ne deniyor ona? Hostesiyle host mu diyorlar? Erkek evet, olana. Evet. Bu şeyde uçakta servis Hı -hı. yapıyor. Bir olaya şahit olmuş. Geçenlerde geldi de onu aktardı. Çok etkilenmiş. Hatta dedi hocam o olaydan sonra namazımı artık hiç aksatmıyorum dedi. Hı -hı. Etkilendiği olay da yine aile kültürüyle alakalı bir mesele. E, diyor, yurt dışı seferindeyim diyor, e, yolculardan biri diyor ani olarak rahatsızlandı diyor, yaşlı bir yolcu diyor, yabancı, yanında eşi de var diyor, e, eşi ondan daha genç diyor. E, derken işte müdahale ettik, kalp masajları vesaire falan öldü diyor. Neticede gözümüzün önünde öldü diyor. Ama diyor hayat devam ediyor, biz diyor çok tuhaf olduk diyor ama yine servis istendi diyor, orada yani adamı yatırdık diyor oraya. E, çünkü inme imkanımız yok, okyanusun üzerindeyiz diyor. 5-6 saatlik bir uçuşumuz var. Ee, onu işte oraya koyduk diyor. İşte yine servisler başladı. Millet geliyor orada gidiyor. Şu yapıyor, bu yapıyor. Bunun şimdi gittiğimiz yer Türkiye'ye geliyoruz dedi. Bu ise yabancı uyruklu. Hı hı. Ailesine ulaşmamız gerekiyor. Hanımı pek İngilizce bilmiyor diyor. Derken telefonla bunun çocuklarına ulaşıyoruz. İşte bir çocuğuna baktım diyor. O başka bir yerde. O diyor ki ya ben gelemem, benim işim var. Ya Babanız öldü falan. Hiç umursamadı. İşte bir tanesini öyle falan en sonunda Dubai'de bir doktora rastladık diyor. O da onun çocuklarında. E, i̇fade şu diyor işte böyle böyle ben üzüntülü bir ile ona babanızı kaybettik falan seferde falan numaralı deyince ifade şu okey diyor yani tamam olabilir bir şey yok yani. Çok tacib ettim diyor nasıl bir aile. Allah Allah. Böyle böyle gelmeniz gerekir falan deyince zor ikna ettik diyor gelecek diye kabul ettik. Yani o zaman anladım ki diyor aile önemli. hakikaten önemli bir şeydir. Ben öyle ne zaman var. nerede öleceğimize belli, değil belli değilim, değilim hocam. Yani e, namazımızı ya kılarız sonra, i̇şte yaşlanınca da kılarız, daha genciz. 15 yaşındayım, 20 yaşındayım. Hani bu uçağın ermişti ama daha 20 yaşındayım. Daha çok seneler var. Namazımı da kılarım, orucumu da tutarım, her şeyi yaparım diye. Yani ölüm yaşına daha girmedim deniyor evet. ya. Oysa ölüm yaşı, insan doğduğu andan itibaren ölüm yaşına girmiştir. Evet. Kişinin ne zaman öleceği, nerede öleceği belli değildir. İnsan doğduğu an... Ölüm çağındadır, ölüm anındadır, ölüm yaşındadır. Hı hı. O yüzden yani biz genelde işte aynaya bakarız, sakalımızda daha henüz beyazlık yok, e, beyazlık olsa sırtımız daha henüz kambur olmadı. İşte kamburuz olmasa en az bak yürüyebiliyorum yani hı hı. yatalak değilim diyerek hep bir üst bir tık yukarılara bakarak kendisini de daha ölüm sınıfına koymaz. Evet. Oysa doğduğun an ölüm yaşına girmişin demektir. Daha dün dile versi gün yaşadığım arkadaşım olan bir kardeşimizin cenaze namazını kıldık. Yani, ölümü düşünemiyorduk, hiç kondurmuyorduk. Evet. Yani ne olacak belli değil. O yüzden dediğiniz gibi her daim buna hazırlıklı olmak gerekir. Rabbim hazırlıklı olanlardan ilisin cümlemiz Aa, inşallah. inşallah. Rahmetli babam e, vefat etmeden hocam bir iki ay öncesine kadar demiş ki artık işleri güçleri bırakayım, e, bahçede ağaçlarla şeylerle uğraşayım di öyle bir niyet etmişti. Evet. Ee, en azından bir borcu marjum bir şeyimle kalmaz dedi kimseye. Ee, sonrasında o hastalıkça işte beyni bir anda tümör çıktı. Babam hayatı boyunca işte hastane gitmiş adam bile değil yani. Bir anlık tümörle, sonrasında işte bir felç geldi. Son hastaneye yattı falan. İşte ziyarete gelenler falan oldu. Ee, orada şunu söylemişti. Ben dedi kendimce dedi bir hesap yaptım dedi. İki ay sonra dedi bahçeye giderim. Orada artık dedi emekliliğimi yaşarım. Ama dedi, şunu unuttuk dedi, Allah'ın dedi bir hesabı var dedi. Biz dedi kendimiz kul olarak dedi, bir hesap yapıyoruz ama Allah'ın da dedi, hesabını unutmamak lazım. Evet. Demişti. Gerçekten öyle. Baktığımız zaman bugün varız, yarın yokuz. Bir saniye sonrasına bile hakim değiliz. Evet. Ee, Allah etmemiz... bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Arapların bir Allah. deyimi var, ki ül kibar olarak. Yani atasözü tarzında söylüyorlar. اَنْ تَطُر۪ي دُوَائَنَ اُر۪يۜ وَاللّٰهُ sen bir şey istersin, ben bir şey isterim ama Allah istediğini yapar. Evet. Ne senin istediğin olur, ne, ne benim istediğim olur. Kesin i̇şte inşallah. o isteği de biz bilmediğimizden dolayı o istek sahibinin rızası doğrultusunda bir ömür sürmek zorunluluğumuz vardır. Rabbim bu konuda cümlemize muvaffakiyetler ihsan inşallah. Anlam inşallah hocam. Bir başka sorumuz da hocam. Ben vakıfta gönüllü Görevliyim, vakıfta gözleme yapıp satıyoruz, vakfın ihtiyaçları için bu paradan kullanmamız uygun mudur diye sormuşlar. Yani kullanmamız derken acaba şahsına kullanmayı mı kastediyor yoksa vakıf namına mı kullanmayı kastediyor? O tam sorunun içeriğinden anlaşılıyor. Herhalde de. şöyle hocam, biz kendimiz mesela kendi cebimizden kullanıyoruz, para kullanıyoruz, malzeme alıyoruz. İşte kermis düzenliyoruz, orada satıyoruz e, parasında... O kendi parasıdır. Kendi parasının kalan ister vakfa verir ister kendisi şey yapar. Ama Eğer satarken şahsını... orada şey diyorlar ya vakıf yararına diye söylüyorlar veya kelmes için satıyoruz diyorlar ya. Yani şöyle bir şey o zaman o yapmış olduğu şeyleri oraya koyduğunda ben bunları vakfa veya bu hayır kurumuna verdim veya hayır kurumunun işte mütevelli etti, onu kabul ettik orada bir sistem oluşturmuştur. Evet. Ve o saatten sonra o kişi namına satılıyorsa onu şahsında kullanamayacaktır. Hı -hı. Ama yok ben bunu satıyorum. Aldığım parayı hayırda vereceğim dese bile aldığı para kendi mülkündür. Tabi ahlaki değildir. Bunu evet. böyle deyip de kendi şahsında kullanması elbette İslam ahlakıyla uyuşmaz. Evet. Ama böyle demekle birlikte o parası direktmen o yerin olur da denmez hukuksal olarak. Hı hı. Ama tabi ki uygun olan nasıl söylediyse, karşı tarafa nasıl ifade ettiyse. Çünkü karşı taraf normalde o mala ihtiyacı yok sen onu hayırda kullanacaksın diye senden onu alıyorsa, evet. bunu da istismar etmemek gerekecektir. Ee, ama yine tabii ki e, malzeme almak için de o paradan karından kullanabilir. Tekrar malzeme Zaten alıp. Zaten o vakıf evet. namına eğer kullanıyorsa, o hayır müessisi namına kullanıyorsa, bu da olması gereken. Bir diğer sorumuz hocam. Anne babaya eşinin izni olmadan gidilir mi? Herhalde bunu sual eden kardeşimiz, bayan bir bayan kardeşimiz. Evet. Normalde e, evlilik aktiyle tarafların birbirlerine dair bir takım hakları doğar. Hı hı. Bu çift taraflıdır. Yani hem erkeğin hanım üzerine hakları vardır, hem hanımın erkeği üzerine hakları vardır. E, bu haklardan e, bir yazı da kadının kocasına karşı naşize olmaması, onun istek ve rızası olmadan evine bir başkasını almaması veya evinden onun rızası olmadan dışarı çıkmaması. Ancak Aile bağlarını kopartmama adına kadının mahremleriyle olan irtibatı, e, ana babasıyla olan irtibatı noktasında kocanın müdahale etme hakkı pek fazla yoktur. Hmm. Yani belli bir sınırlama getirebilir. İşte her gün git gel, ya bu rahatsız ediyor. Sen çünkü evlendiğin bir sorumluluğun var. Artık çoluk çocuğuna bakacaksın, evine bakacaksın. Bu konuda bir sınırlandırma getirebilir. Bundan dolayı fıkıh kitaplarımızda işte bu kadının bu hakkı minimum ne kadardır? Şeklinde bazı ifadeler var. Bazıları ise haftada bir gidebilir der. Bazıları ayda bir anne babasına gidebilir. Geri kalan mahremlerine ise yılda bir şeklinde. Hı hı. Ama bu hep örfü olan şeylerdir. Yani uzaklık yakınlığa göre değişebilir. Hatta onların evine gelmesine engel olur mu olmaz mı meseleleri bu konuda tartışılan bir şeydir. Ki bir de şu da var. Eğer anne baba muhtaçsa, ve o kız evlatta tayin etmişse yani başka bir evlatta yoksa bakacak. Bu konuda zaten kocanın gelecek bir şeysi de yoktur. O yüzden müsamahalı olmak gerekir. Her iki tarafta idareli etmediği birbirine hmm. gerekecektir. Yani bu benim hakkımdır, sen bana diyemezsin diyerek çıkmak da değil. Koca ben kocanım, benim istediğim olacak diyerek ona diretmek de değil. Çünkü neticede bir kişiyle evlendiğin zaman, yani iki kişi birbirleriyle hayatlarını birleştirdiği zaman sadece bir erkek almak veya bir bayan almak değil. İki ailenin birleşmesi anlamındadır. O yüzden hanımın ailesi erkeğin ailesidir. Erkeğin ailesi de hanımın ailesidir bu saatten sonra. Böyle baktığımız zaman muhtaçsa bunu damat olarak elbette üstlenmeli, elbette elinden gelen gayreti sarf etmeli veya tersi de olabiliyor. Ki genelde tersi oluyor. Yani erkeğin ailesi muhtaç oluyor ve o gelin hanım ona bakıyor. Evet. E, birliktelik oluyor. Bu konuda müsamalı olmak gerekir. E, kırıcı olmamak gerekir. Gönül yaparak, hoş davranarak... Hani derler ya tatlı dil insanı istediğini yani karşı tarafa her istediğini yaptırtırabilir meşru çerçevede. O yüzden tatlı dili kullanmak bu konuda en güzel olanıdır diyebiliriz. Evet hocam. Son olarak hocam teheccüd namazının vaktini sormuşlar. Son kılınış zamanı ne zamandır diye. Şöyle söyleyelim. Kişi yatsı namazından sonra, yattıktan sonra ki yatmadan olursa fazilet açısından daha düşük olur deniyor. Hı -hı. Yattıktan sonra. İmsak vaktinden öncesine kadar yani sabah namazının vakti girmeden öncesine kadar kalkıp o vakitte kılması teheccüd namazıdır. Hatta teheccüd namazından sonra bir miktar daha yatmanın da müstahaflılığı kitaplarımıza hmm. geçer imkan varsa. E, tabii bu Ramazan-ı Şerif ayında pek olmayabiliyor. E, çünkü o vakitten sonra sabah namazının vakti giriyor. Bekleniyor, namaz kılınıyor. Ondan sonra işte işi olanlar işine gidiyoruz, istirahat edenler o saatten sonra evet. istirahat edebiliyor. Ya, o yüzden teheccüdün vakti olarak dediğimiz zaman imsaktan önceki vakit teheccüdün vaktidir. Evet, yani sabah imsaktan 10 dakikada önce kalkmış olabilir, olsanız kılabilirsiniz. kılabilirsiniz. Evet. Evet hocam bu soruyla programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babında neler söyleriz? O ölmüşlerimizden bahsettik. Onları yine e, hayırla yad edelim. E, şu anda bizi dinleyen ekranları başında olan e, kardeşlerimizin de ölmüşleri vardır. Onların da ruhları için, kendi ölmüşlerimizin de ruhları için inşallah birer Fatiha okuyalım İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı İlmihalet Dile TV adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla himayesinde hoşça kalın efendim.